salihler zümresine ilhak eyle. Yusuf 101 Dikkat edilirse bu ayet-i kelimelerde Yusuf aleyhisselam, bütün müminlere örnek teşkil edecek güzel davranışlar sergilemektedir. Canına kastederek kendisini kuyuya atan kardeşlerinden intikam alabilecek kuvvet ve iktidar sahibi olduğu halde, onlara gösterdiği âli cenaplık, nezaket, olgunluk ve müsamaha, ahlaki kemalatın zirvelerine işaret etmektedir. O, kölelikten sultanlığa yükselişini hep Allah'ın lütfuna bağlamış ve nefsine en ufak bir pay dahi çıkarmamıştır. Kardeşleri tarafından şahsına karşı yapılan en kötü hareketi bile teville gayret etmiş ve hatayı şeytana nispet ederek kusurlarına yüzlerine vurmamıştır. Sonunda Cenab-ı Hakk'a yaptığı ilticası da onun Allah Teala ile nasıl bir maiyyet duygusu içerisinde bulunduğunu ve daima son nefes endişesi taşıdığını göstermektedir. Tasavvufun en esaslı düsturlarından biri olan, salihlerle beraber olma hassasiyetinin en bariz bir misalini Yusuf Aleyhisselam'ın bu duasında görmekteyiz. Rivayete göre Hazreti Yakup Aleyhisselam, Mısır'da oğlu Yusuf Aleyhisselam'ın yanında 24 sene kaldıktan sonra,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 babası Yakub'un yanına götürüp defnetti. Aleyhimüsselam. Hadis-i şerifte ölüm mümine hediyedir buyurulur. İnsan ölümle en başta kendi nefsinden kurtulmaktadır. Çünkü insanın en büyük düşmanı kendi nefsidir. Yusuf Suresinin Son Ayetleri Müşrikler, Yahudilerden aldıkları akılla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi imtihan edercesine bazı sualler sormuşlardı. Bunun üzerine Cenab-ı Hakta bu ayeti kerimeleri inzal etti. Allah Teala bu kıssayı ve benzeri gayb haberlerini resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vasıtasıyla insanlara bildirerek, peygamberinin ve kitabının hak olduğunu ispat etmiştir. Ancak kafirler bütün bu delillere rağmen, kendilerinden herhangi bir ücret beklemeden, can hıraş bir şekilde tebliğine devam eden Allah Resulüne yine de iman etmediler. Onların bu inadı karşısında Cenab-ı Hak, Resulünü şöyle teselli buyurdu. Habibim, işte bu Yusuf kıssası, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar tuzak kurmak ve hilelerini kararlaştırmak için toplandıklarında elbette sen onların yanında bulunmuyordun. Sen ne kadar çok arzu etsen de insanların çoğu iman edecek değillerdir. Halbuki sen bunun için, peygamberlik vazifeni ifa için onlardan bir ücret de istemiyorsun.'' Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Yusuf 102-104 Ayrıca kafirlerin bu inkârı sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine ve ona vahiy ile bildirilen ayetlere mahsus da değildir. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlar bu delillerden yüzlerini çevirip geçerler. Onların çoğu ancak ortak koşmak suretiyle Allah'a iman ederler. Yusuf 105-106 Yani onlar Allah'ın varlığını büsbütün inkar etmeseler de, açık veya gizli bir şirk karıştırmadan Allah'a inanmazlar. Acaba onlar farkında olmadıkları bir sırada Allah'ın azabının kendilerini kuşatmasından,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 asla müşriklerden değilim. Yusuf 107-108 Bu ayet-i kerime de gösteriyor ki, dine davet ancak belli şartlarla caiz ve istifadeli olur. Yani körü körüne ve bir takım batıl maksatlar için veya nefsani hevesler uğruna değil, basiret üzere ne dediğini bilerek, ihlas ve samimiyetle edep, nezaket ve hikmet çerçevesinde ancak Allah rızası gözetilerek tebliğde bulunulmalıdır. Yoksa din ve dindarlık sırf bir isimden ve boş bir iddiadan ibaret kalır. Senden önce de şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber göndermedik. Kafirler yeryüzünde hiç gezmediler mi ki,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 Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalana çıkarıldıklarını zannettikleri sırada, onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat mücrimler güruhundan azabımız asla geri çevrilmez. Yusuf 110 Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'in ve Kur'an kıssalarının insanlar için ehemmiyetini bildirerek, Yusuf suresini şöyle nihayet ederir. Andolsun ki onların geçmiş peygamberler ve ümmetlerinin kıssalarında akıl ve gönül sahipleri için pek çok ibretler vardır. Bu Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Ancak o kendinden evvelkileri tasdik eden, her şeyi açıklayan bir kitap. İman eden bir toplum için hidayet ve rahmettir. Yusuf 111 Hiç şüphesiz ki azim olan Allah, Her şeyi en doğru bir şekilde buyurmuştur.